Modern sabahlar Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo tülesiniz. Modern Sabahlar başladı. Radyoların başındakilere günaydın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Sizlerle birlikte radyolarımızın başında. Bu mesajı da verirken, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken de bir tedirginlik olması da bir garip. Hı. Nasıl, nasıl evet. bir tedirgini ki? Hakikaten ben. yani bir Cumhuriyet Bayramı olaylı mı kutlanır bir ülkede? Hakikaten dün gece böyle biraz internetin başında okuduğum yorumlara bakınca şaşırdım yani. Ne yapacağız biz şimdi? Radyolardan kutlamak yasaklandı mı? Yok şimdi aramaya şey yaptılar girişte. Radyonun girişini de arandık. Arandın mı sen? Ben arandım. Ben, ben bu ben, araç ben ama bir şey keşke bana verseydin. Bulundu mu sende bir şey? <gülüyor> ben de, işte cüzdanımda şey vardı. Evet. Küçük Türk bayrağı vardı. Yani şey çok garip bir şey ama ya. Yani bir ülkenin kuruluşunu kutlamak isteyen insanların aslında bölücü ve böyle bir anarşik, anarşik işlere İdolojik, kalkışmış İdolojik. olması. Yani ideolojik. Ne, kadar, Doğru ne kadar gözü açık şeyimiz var, böyle bir güvenlik anlayışımız var. Bunlar bakmayın ee, siz... Cumhuriyeti kutluyorlar, ülkenin kuruluşunu kutluyorlar falan filan ama diye yani biz saf saf zannediyoruz ki şey olacak gazetelerde alet olmuşlar bakıyorum neyse o kadar Google'ı kapatodabilirler bu arada. Ben gecesini evet. gurgulu bir açtım orayı. Ben de yediyordum. gördüm. Hı, dedim ne yapıyorlar Orada bunu? da ne, neydi? Böyle Meclis İlk Meclis binasıydı. İlk değil Meclis işte. binası bayraklar Türk falan, falan. Bir dakika Aa, bir dakika. Hayır i̇lk yani Meclis binası mı? Evet. Alıştığımız bir dakika, Cumhuriyet ilk meclis... görüntülerini falan görünce Google aman dedim. Resmen... Aman ege altabis <gülüyor> zaten şaşma bundan sonra. <gülüyor> ya işte bu noktaya geçmişiz diyordum Oktay noktaysan hakikaten yıllarca güzel. Altabis de dedim. Bir dakika ama yalnız orada ilk Meclis binası yani orada yürüyecek bilmem falan filan kesin kesin Google'ın parmağı da var bu işte ben size söyleyeyim. Zaten Google'ın da yüzü ortaya çıktı. Bugüne kadar hep ee, falanlı filanlı doodler'lar koyuyordu. Bir şeyler yapıyordu. Şimdi artık tarafını belli etti yani. Evet hakikaten yani net oldu. Cık cık cık cık. Artık kimler çalışıyorsa ideolojik Google. Aynen aynı, aynı şey söyleyecektim de kendimizi tekrar mı ettiz diye şey yapalım. Resmen ideolojik yani. Resmen ideolojik. Ee, bu arada ee, bayram, bayramınızı kutlarız. Evet, bayramınızı kutlarız sevgili dinleyiciler. Falana filana bakmayın. Bakmayalım evet. 89 yıllık Cumhuriyetimizin 89. yılını kutluyoruz. Bir enteresan kutluyoruz ama kutluyoruz. Daha kutluyoruz. kutlayacağız canım daha tam kutlanmadı. Daha ee, kutlamalar başladı diyelim. Yani işte erken saatlerde hipodromda sonra meclisin önünde... Ve ve kutlamalar ve anıt kabirdi, kutlamalar devam, devam edeceğe benzer. Ee, bu arada Amerika'da da e, kasırga paniği, bu sefer de e, Sandy ismini verdiler. Yine bir hanfendi ismi. Ee, Nedir bu kazı şeyler? Amerika'da şeylerini? Amerika'da kasırga paniği yaşamış birisi varsa, hemen ona bağlanalım. Aa evet ya, nasıl oluyor, nasıl bitiyor, ben çok merak ediyorum ya. Hemen bağlanır. Keşke aramızdan sene... birisi olsaydı da gitseydi de şey yapsaydı ama işte <gülüyor> nerede Amerika'daki kasırga paniğini yaşayacak adam aramızda? <gülüyor> evet ya hiç yok ki geçen sene bir fırtına e, basmıştı. Ben İstanbul'dan fayır biliyorsun. Yani de hiç kasırga basırga yapmadı bizim zamanımızda. Yok bu ya. Zaman, e sen de gittin ne oldu yani? Ben ben sen de yokum. Amerika'da kasırga kampanyını <gülüyor> birebir yaşamış adam. Hem de adalarda yaşadım. <gülüyor> adalarda diyorsun, modalarda diyorsun. Biraz anlat diyorsun. Ne diyorsun? Vallahi ne felaket senesine gittiysen New York'un. ...ilk önce New York'ta deprem felaketini yaşadım. Ondan sonra Boston'da ambulans zeytin yaşadın <gülüyor> En sonunda Martas Midyat'ta kasır paniğini birebir yaşadım. Martas Yalnız, Midyat mı? Martas Midyat hattı diye de dizim var <gülüyor> Evet ya <yani> çok <gülüyor> Kenan Pars'mış şurada. Şey yapmışlardır yani şu anda ne yapmışlardır? O tahtaları dükkanların vitrinlerine çakmışlardı. Nereye Onlar, söyliyor? Depolardan mı çıkarıyorlar o tahtaları? Valla genel Amerikalıların herhalde öyle bir panik anlayışı var. Biz hemen bir durum olursa tahtaları çakarız diye dükkanlarda. Vitrinlerde evet. tahtayı da karşı konulur mu ya? Bu sefer kum torbaları. Kum torbası. Kum, tor kum tor torp. Kum torp. Torp. geçer. Kum torbuda diye geçer. <gülüyor> diye geçer. Ee, hakikaten e, New York'ta özellikle bir kere marketler falan marketler yok şey kalmam. Yani. Şu anda bizi dinleyen. New York Amerikalı, vatandaşlarımıza Amerikalı arkadaşımıza e, söylüyoruz markete gitmene hiç gerek yok. Abi Geç bile, kaldım. Bu Amerikalıların paket anlayışları büyük ya böyle. Porşun anlayışları bize, da büyük ya. Pil dediğin dörtlü vardır ya hı hı. Bunlar 48'lik pilleri falan alıyorlardı. 48'lik pil mi satılır? İşte orada satılır Amerika da alıyor. alınır mı? Amerikan paket anlayışında şimdi fırtına felaket durumlarında hemen onları bol bol aslında. Çok ona. gidiyor bir defa hayır yani pil. Zaten onlar ev, pille mi çalışıyor? Sen evin gibi düşünme yani. Pilsiz yaşayamazsın. Sen nasıl yaprak sarma seviyorsan onlar pil seviyor. Pil seviyor abi. Kalem pil, ince pil. Çeşit çeşit pil var ya. Ben de en çok neden etkilendiniz dediler ben Amerika'ya dönünce. Kısa ziyaretin sırasında neden etkilendiniz? Pil dedim ya. Yalıyorlar mı bunlar pilleri? Yalayan da varmış. Ya yani böyle hani bir uçlarını falan çünkü neler neler, neler. rezaletler rezalettiler bir Ayrin miydi senin kasırgan? Benimki Ayrin'dı. Ah Ayrin. Nasıl Kişiselleştirdiyse hemen sahibi. Benimki Ayrin. Maşallah. Ayrin'de de iyi derler. Ayrin kasırgası vallahi bunun yanında e, solda sıfır mı? Bebe, At onu. Bebek kasırga diye geçiyormuş. E, esas bu demişler çünkü onda bir Ayrin'de bir şey oldu ya bir yanıl Yanıldılar. Tatlı yani, bir yalama yaptı. A, Son dakikada yalamaya çevirdi. Yalandıktan sonra bir yanılma oldu. teyit geçti denir. Yok yalamadı. Fırtına. Fırtına şey, literatüründe şarkının. doğru yalamaçlı. Yalamaçlı kasır oldu. Ekonomi literatüründe çok sevindi yani aslında insanlar ama uzmanlar biraz morardı hmm. o durumda şimdi bundan herhalde bu uzmanlar televizyona çıkmayı bekliyorlardı yani şöyle bir fırtına vursun da hepimiz bir nasıl kanalda şeyle diye nasıl bize de böyle deprem şeylerinde de çıkıyor. orada da kasırga şeyleri mi biz var kimse suratlarına bakmadı sonra tek kasırga tekrar. uzmanı kasırga sadece uzmanı. kasırga uzmanı değil ya belediye başkanı efendim valisi muhtarına kadar herkes bir konuşuyor o, o tip durumlarda Mesela ee, iplerden böyle dönmüş. Haiti'den çıkıyor bu şey. Hı hı. Ondan sonra Düzgünlüğü böyle dönmüş. Oradan, biraz Karayiplerden... hemen sola dönmüş. Böyle verev yapmış. Şu anda tam New York'a doğru. bastına doğru. Vurmaya mı gidiyor, bir yalamaya mı gidiyor? Valla vuracak hem diyorlar. Hem yalayacak hem vuracak. Bir vuracak bir yalayacak diyorlar. <gülüyor> Öyle diyorlar yani. <gülüyor> Hep piskasırgan <da> öyleymış yani. <gülüyor> <gülüyor> çift vurup tek sayan kasırga. <gülüyor> 350 bin kişinin tahliyesine karar verildi New York'ta Nasıl karar veriyorlar ya 350 bin kişinde biraz az değil mi ya nereden tahliye ediyorlar ya New York'un nüfusu kaç ya geçim kurban olayım yapma ya çok çok canım İyi, yani 350 burada. kişiyle kurtulmaz yani yani çok da Valla dükkanların önüne kum torbaları yığılmış. Bu en son... Güzel. E, o herhalde bizim... şeyden daha çok. Yani kasırga bir şey değil de böyle bir ortalık kararı falan. Bir elektrik kesintisi olur, yağma olur falan gibi şeyler. Yağmaya karşı kum torbası teknolojisi mi diyorsun? karşı biliyorsun. da su torbası geçirildi. Bu bizim kullandığımız telefonların e, mağazası var ya. Çok ha. büyük bir mağazası var ya. Oraya e, şeyleri kaldırmamışlar. Neyleri? E, Teşhir ürünlerini. Onları tek tek torbalamışlar. Arkadaşlar bunları torbalıyoruz diyerek. Biz teşhirimizi odan... ederiz mi demişler? Ve en sağlam barikatı da o mağazanın kurduğu söyleniyor. Orası komple cam ya. Komple cam bir de büyük değil mi orası? Büyük büyük. Baya büyük. Yani, yani Zaten... Bir de yer altında ya orası. Ne kadarmış altında, kirası evet. sordunuz mu? Onu? Bayağı. orası New York'un şeyi olabilir. Belediye havuzu olabilir. Eğer ha. işler şey giderse. Evet Faiz. Yani öyle bir şey var. Bir de esas cam tutar diye korkmuşlar. Camın ön... Beri yanına yani. Mesela bizim dükkanı Ankara'da öyle bir kasırga olsa hiçbir şey yok. Çünkü bir basamak var ya. Kotta Kot, yani Ama şey bir basamak var bahçeyle şey. Bahçe nasıl? evet. Su basmanı dinler ya şey su basmanı. Suyun içinde oluruz ama güvende oluruz kasırga Ondan etkilemez. bir de e, kaya kapının demiri de yere gömülmüyor ya her, Hı -hı. herkesin ayağı takılıyor. O da zaten bir engel bize hiçbir şey olmaz. Olmaz tabii 2-3 santimlik şeylerde hiçbir hiçbir problem yaşamayız. Öyle yaşamayın. deme 2-3 santim yeri geliyor hayat kurtarıyor. Hayat yeri geliyor bir gece daha acıyoruz. Ben de bir kullanayım dedi. Dedim. Dedim dedim. Ege etti lafı ama Fahir ben seni tebrik etmek <gülüyor> istiyorum. Yani mesela bundan iki ay önce bir Rafael kasırgası olmuş. Ama erkek, erkek, erkek ismi olduğu için sıkıcı, ıı. sıkıcı ismiyle. Sıkıcı ismiyle gerçekten hiç esamesi bile okunmadı. Ama bak Sandy kasırgası öyle mi ya? Ah, ah. Çok canlar yanacağa benzer. Gerçekten şu anda yine panik. Ee, Ulan panik olunca ne yapıyorlar? İşte alışverişim alışverişim şey tahtaları, çıkarıyorlar. tahtaları çıkarıyorlar tahtaları çaktık torvalarımızı kovduk raf boşaltalım raflarımızı da boşalttı pillerimizle yalarız sabaha kadar bir de ekonomik böyle gerilim var ya Amerika'da Hı -hı. milleti tüketime teşvik etmek için ara ara kasırgıya veriyorlar kendilerine hop raflar işte. boşalsın indirimli satılsın falan diyor herhalde niye hazırlık yoktu niye bundan daha önce şeyimiz yoktu falan diye. dün belediye başkanına söylediler hmm. belediye başkanına mosmor oldu adam değil mi? Hmm. Ha, hazırlıklı değil tabi adam yani böyle mosmorka böyle bakıyor e, e, Demiş oradan kasırga olabilir demiş Sen Ne zaman demiş. bugün mü geliyor ne zaman geliyor Yarın mı geliyor ne zaman geliyor Oktay, Bugün mü geliyor yarın mı geliyor ne zaman geliyor onu biraz... <gülüyor> Valla iki gündür bekleniyor, bekleniyor yani bugün, bugün, bugün şimdi bu aralar gelmek üzere Bayramdan sonra vururum demiş yani Tabi o da olabilir yani Bayram boyunca erteleme Bayram sonrası hadi bakalım Bayram sonrasını ertelediğiniz çok işiniz var mıydı sizin? Bayram sonrasını ertelediğiniz çok işimiz var mı? bakayım o Bayağı vardı. Var bir. hala var. Bayramdan sonra dediğiniz çok şey var mıydı? Bayramdan sonra dedim de bayramdan hemen sonra diye bir şey dememiştim ben. O yüzden çok öyle. Stresli bir o durum. Benim gözümde büyüyor valla. Ne yapacaksın Egecim? Ne, ne yapacağız mı? bayramdan sonra? Onu bayramdan sonra halletsin. Onu bayramdan sonra. Bayramdan sonra yetiştiriyorum diye. Vardı mı bayram? Bayram hiç bitmesin. istemiyorum aslında. Zaman verdin mi? Mesela bayramdan sonra hemen iki gün. Bir gün Peki, Genel falan. bayramdan sonra galiba. Yani o zaman daha tolardım. Yarın sabah şey sekizde şey yapacaklar. Kapama dikilecekler. Senin birileriyle öyle işin. Yazık. <gülüyor> yazık. Yazık. Bugün efendim başka neler var dünyamızda? Konuşmuş yine Paul McCartney. Olmak Dün bir kere şey vardı onu sen niye kaçırıyorsun? Ne abi? Koca tenis turnuvası Ya doğru ondan bahsederim. Ee, Hep dış devletlerden <gülüyor> haber verilmiş Devletler, Doğru. Ee, Serena ile sevgili Sharapova <gülüyor> Hayır. Sayın Serena ile <gülüyor> Sharapova olacaktı. Ha, Hayır. Sayın Serena. <gülüyor> sevgili Se Pardon. Sayın Serena ile sevgili Sharapova'nın final misafakası vardı. Evet. Siz hiç şey yaptınız mı bilmiyorum ama bazıları böyle... Ee, Serena'yı çok sevmişiz biz ülke olarak o ayrı tabi ki. hangisi? Ee, Siyahi olan mı? Siyahi evet. olan Hı -hı. diyelim. Ama şimdi karşılaştık güçlük olduğu geçen. Güçlük geliyor. olduğu değil. Kısa bacaklar. Ben sana şeylerine ne kadar Ne bacak? Şey, kısa bacak. Kısa kalın Pardon, bacaklar. Bu Serena falan bizim Dükkan herhangi bir işini mi yapıyor öyle bir? Güçlü <gülüyor> kollar kısa bacaklar. Ay kıdının... kılı ensef kaslı bacak. Kaslı bacak var Valla bizim kas... dükkanda da. Demir yok doğramacı yok. mı? Ne, ha. Neci bu Serhana? Kaslı bacak <gülüyor> ama kaslı bacak. <gülüyor> Serena doğramacı. Ben sana dükkanı. şöyle Vallahi söyleyeyim. Valla Serhana yer ha. Kas, bizim bizim kaslı su... bacak boyu bir 75 kilo 77. Herkes aklını başına devşirsin o bacaklar var ya. Yemin ediyorum bizim belimizden kalın bacakları var. Atletik tabii ki o ayrı. İnçeli fırsatı bulduk. Şarapova'nın 59 kilo olduğunu buradan hatırlatırım. 1.88 boy. Hesabını size bırakıyorum. Daha 43 numarada ayaklar. İyi oldular. İstanbul'a geldiler de bu özelliklerini öğrenmiş olduk. Bu rakamlar yüzlerine çarpıldı. Bizim için sadece Sayın Serena ile Vallahi Yıllarca dünyanın dört bir yanında tenis oynadık. Hiç bu rakamlar yüzümüze çarpılmamıştı. Hiç bugüne kadar kastımacaklar değil mi? Vallahi yani ama ne yani kadındaki kalflar yemin ediyorum değil orta boy kavun kavun sergisi gibi yemin ediyorum yani. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> billah top atan top atan. Yani böyle kalf dünya tarihine az gelir. Neyse sonuçta Serena Williams rahat rahat ferah ferah böyle eee Gene Şarapovayı yendi ve birinci oldu. 2-0 yandı. 2-0. Bu da bu da benim sana hediyem olsun diye. Ne kadar veriliyordu Fahir? Valla 1.750.000 dolarlar gördüm de o da final müsabakasında yani biliyorsun her turda bir şeyler kazanıyorlar. 3-5 bir 5. şey bırakıyor diyorlar var yani. Ben bir tane Vazo gibi bir kupa gördüm. O bir çok çekeli. Yani ikinci, ikincilik, iki, i̇kincilik kupası mıydı o? Ya bu Wimbledon'da da var ya birincisi böyle kupa da ikincisi tabak gibi bir şey. Abi tabak yine iyi ya. ya ama vazo güzeldi nedir ya? ya. Bence cam, tabak cam daha kullanışlı ya. Evet vallahi tabak süper. Ödürü vallahi çirkin bir şey çiçek kristal koyarsın. vazo, vazo. kulağımındaydı. Kesme vazo resmen. Evet çiçek koyarsın en fazla ama tabağa meyve koy mesela. Şarapa gittin mesela evine. Evet. Meyveleri falan orada güzel böyle bir şey yapar. En son herkes meyveyi yedikten sonra da aa sen orada turnuvada ikinci olmuştun değil mi ya? <gülüyor> Neyse boşver. Ya, ya da koy sayıpanın üstüne bir şeyler koyalım. Ya demin içine. Kumandaları şey... falan koy, koyarsın koy, böyle koy şeyleri. Çok severim ben onu. Şey koy portakal suyunu koy bir şey koy. O koy. Vazoyu na, kesme. Düşürsen bir şey olur. Vallahi düşürse zarar. Bir de çok özür dilerim. Kimse gücenmesin de çok tipsiz vazoydu yani. Benim son dönemde gördüm. daha ne bir kupa. Eğer vazo vereceksen gene şık modern bir şey ver ya. Var mı aklında şık modern vazo tipi? Bizim hemen şöyle gözümüzde canlandırılacak var Bizim dükkandaki bile şık modern bir vazo yani. Onu ver. Ona bir emin ol daha çok şey makul geçer. Veya resim çerçevesi o da çok hoş olabilir. Veya bir şey ver. Mesela böyle bir trendde bir şey tamam kabartmayacağız. Çift. tamam yani biri böyle gül veriyor siyah beyaz tamam Oktay onu Erki, yaptıracağım on, ben yemin ediyorum ya ver. bu vazodan daha iyi ya onu bir yere atsak mı dükkanda ya biz onu ben her tarafta soruyorum bütün şeylerde yok yani o yok yok satıyor abi onu tuvalete astıralım mı ya bir ya, renk Oktay, gelir. Vallahi gül kırmızı ya. o resmi bulan varsa zaten ben sırtıma dövme bile yapmayı düşünüyorum bir tane siyah o... beyaz dövme bir tek gül biz. Bir de çocuklu olanı vardı değil mi onun? Çocuklu olan var piyasada ama trendeki kıza gül veren şey... yok mu? Gül veren. Gül verenle inecek var. Ee... <gülüyor> bayram coşkusuna verin sevgi dinleyiciler ya bayram günü dolayısıyla her şey selbest. Ben Google çubuğuna şey yazdığımı hatırlıyorum. Trendeki kıza gül veren adam fotoğrafı siyah beyaz. <gülüyor> Çıkmadı. Çıkmaz abi. Altavista'yı denedim. denedin mi dostum? abi. Alta Vista'yı denedin mi dostum? arayacağım zaten bundan sonra. Ya bu arada tenis dışında bir uygulama hadisi soğudu. Tabii oldu. tabii. dün şey o konuşuldu ki, yani şimdi, tenis turnuvasından Tabii ki şu. şeyleri verirken, ödüller verilirken kimler kimler oradaydı? Binali evet. Yıldırım oradaydı. Binali Yıldırım Bakanlarımız. oradaydı. Bakanlarımız. İşte Fatma, Fatma Şahin oradaydı. Bakanlarla. Kadir Topbaş oradaydı. E orada olunca da tabii Ve böyle. Ve Serena Williams'i bir... gördüm ben. Sayın, Sayın Seren Serena Williams'i. Yani. E, ödül terenin sırasında bir yuhalamalar falanlar filanlar oldu. Gerçi ne spor bakanı vermiyor? Ulaştırma bakanı Binali Yıldırım. Biz Oktay'la o... konuştuk onu. Kadınlar, kadınlar, kadınlar arasında turnuvası turnuva ya. diye Oktay'ın öyle bir açıklaması var. E, tamam onu anladım. Ulaştırmayı anlamadım ben zaten. O, onda da benim bir açıklama var. Ama teori. Yani şimdi bir yüksek miktarda bir şey veriliyor ya. Bara. Ee, o acaba bir sponsorlar Bakanlık mı olacak? var? Hmm, bakanlıktan falan böyle bakanlığın destekledi. Olabilir. Ya da İstanbul'dadır. Mesela Sayın Bakan onlar gitmişlerdir. O şekilde diyorsun. Ha, öyle bir şey olabilir. Evet. Memleketi gitmiş olabilir. Spor Bakanı mesela tatil. Samsun'uydı değil mi? Öyle değil galiba. Yani, yani. O yüzden o gidememiş olabilir. Gibi gibi. Gibi gibi evet. Oktay Demirci'nin şeyleri bitmeyeceği benzer. <gülüyor> var yani. Hepsinin bir açıklaması var. Sadece şunu unutmayın. İdeoloji. O zaman isterseniz birkaç ee, ideolojik şey. Ideolojik yani. kurumdan bize şeyler gelmiş, kendi ideolojilerini bize yaymaya ee, çalışıyorlar. Yaymak için bir takım propaganda mesajlarını bir o. araya toplamışlar. Ondan sonra bir de birkaç ideolojik parça dinleyebilir miyiz? Tabii propaganda kuşağımızı dinliyoruz. Hadi bakalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tülesine modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Bu arada şaka maka dünyanın en garip iki haftasıyla beraber bir zaman algımız değişti. Yani dün iki günü olan bir haftayı yaşadık geçen hafta. Şimdi pazartesi olmayan bir, hafta bir haftaya yaşıyoruz. Ne gibi geliyor size bugün? Gibi gibi. Bugün bana cuma gibi geliyor. Eğer, Eğer... öyle serbest konuşuyorsak. Yani de... Eğer ben de bir gün satacak olsam ben de çarşı. Çarşamba da salı geliyor ya. Allah Hiçbirimize Allah. Pazartesi gibi gelmiyor mu? Hay Allah, ne yapsas ki? Sevgili dinleyiciler eminim size de bir farklı bir gün olarak geliyordur. 80lerde bir gün. Size ne gün gibi geliyorsa bize yazınız ve sürpriz ettiğimizlerimizle kazanınız. Kazanınız, evet. Faksla. Et modern sabahlar, sevgili dinleyiciler Et modern sabahlara faksınızı gönderin. Faksınızı gönderiniz. Faksınızı gönderiniz. E, Trabzon'da bir düğün oldu. Ama öyle böyle düğün değil, düğün yani. Düğünü bayrama mı denk getirmişler? Sevgili Murat'la sevgili Sema evlendi. Kendilerine mutluluklar diliyoruz. Evet, başarılar diliyoruz. Ee, paraya sıkışırız demiş damat ve post makinesiyle karşılamış. Nihayet birisi şunu yaptı. Hakikaten yani post makinesiyle gelenleri, davetleri karşılamış. Bir de damadın elinde. Hmm. Tabii daha tam oturmadığı için anladığım kadarıyla. Ya bir kolye tipi bir şey taksalardı. herkes oraya gelip hani para takar gibi şey yapsaydı. Hayır, getirdiği keseci var ya, keseci kız. Keseci hmm. mi? Yani ha. Düğünlerde ha. keseci kız vardır ya. Ha. Ha. Tamam. Yani keseci kız kızlar. Keseci kız veya. Bir kişi kere. midir o? E bir kişidir canım. Bir de arkada göre, hani Bazen böyle aşiret düğünleri oluyor ya kilolarca falan. Ha. Orada keseci ve römorkçu var. Ya yani arka tarafta tabii canım o doldukça o keseci zaten sembolü. O doldukça arkada römorka boşaltılıyor. Oluyor öyle şeyler evet. ama yani kesecik kız diye bir kavram var yani. Ben de en az iki kişi diyebiliyorum çünkü mesela masaları dolaşırken hem boşaltıp hem şey yapamıyor yani bir kişi nakliyatı yapar. Ya o kese böyle bir şey ya dün bir kişi yani şey, şeyle ne derler gelinlikle uyumlu olsun diye beyazdan falan evet, filan böyle güzel. heybe evet. böyle bir şey var ya. Evet. Bir de arka tarafta çiğin bir çanta oluyor genelde. Bon çantaya da benzer. Bon çantada Veya değil de böyle. eski Ana çantası gibi. Yok ana anne çantası da değil böyle bildiğin hani seyahat çantası gibi olur da arka tarafta. bavul küçük. yani. Bavulun böyle küçük işte şey kabin tipi olanını düşün. Kabin bagajı evet. Ha, onu arka tarafta ona boşaltırlar. Gelinin spor ayakkabılarının durduğu çanta aynı manda. Aynen tamam. aynı zamanda. Öyle diyeceksin şey oldu. Onlar kayınvalidede mi duruyor? Kimde duruyor? O işte görümce mi duruyor? Yok işte kesici. Varsa görümcede. Ailenin açık gözlerinden birinde durur. Görümce olunca akko oluyor mu direkt yoksa ...safça bir görümce ise mesela... O senin onu... dediğin görümce hakkı diye bir şey... <gülüyor> ...tabii görümce hakkı diye bir şey vardır. Peki evet. yani damat... ...elinde post makinesi varsa... Hı -hı. ...adetlerimize göre gün sonunu kim alır... ...oğlan tarafı mı alır kız tarafı mı... ...gün sonu... ...damat karşılaması sırasında gün sonu mu alınıyor... ...yani onu bilmiyorum ama şunu biliyorum... <gülüyor> <gülüyor> ...şunu biliyorum yani buradan okuduğum kadarıyla... ...her ee, çekimden sonra gün sonu alınıyormuş... ...hemen gelsin diye... ...prensip olarak öyle bir şey... Saçma değil mi falan? Çünkü genelde hani mesela 12'den önce hemen alır. Önce alalım. tabii ki, tabii ki. O, o bu e, Murat Bey hemen alıyormuş yani Yalnız mesela, ona şey ödemiyor mu ya? Ne? Onun fişini, fişini kesecek, bilmem nesini kesecek. Bunun Keser onları abi. KDV'si, MADV'si var yani. Keser. Sonuç olarak Görümce'de mali adisyon tutmuş. Çeyrek 2 bizik. Çeyrek altın niyetine 200 lira çekmiş zaten. Yani KDV'si, komisyonu içinde faiz. Aa çok iyi. Öyle düşün ile dört taksite de bölmüş. Yani mesela birçok kondunun. Taksite alışverişlerimizler evet, yani öyle bir e, şey de var. Hayırlı olsun abim, ya. Nasıl yapayım falan. İçerindeki bir tüm post çağrılarını getirmiş. <gülüyor> Baya yoğun geçmiş adamın yani şeyi. <gülüyor> Şifreye bakmadan uzatıp kafasını döndürüyor muymuş? Döndürüyor. <gülüyor> daha sonra şey <gülüyor> Şifresiz çekimlerimiz mevcuttur diye. Öyle de yazıyor bu arada. Kendisine bir kere daha mutluluklar Mutlu. diyoruz. Yani yoğun bir şey geçirmiş. Hmm. Gün geçirmiş. Ee, ama sonuçta şu anda mutlu. Peki o zaman kadın kontrollerle pilotun e, macerasına hazırsanız ben sizi hemen... İstanbul Atatürk Havalimanı'na göndereceğim. Çünkü orada biliyorsunuz yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Evet. Ee, şimdi önceki gece pilotla kadın hava trafik kontrolleri arasında şöyle bir diyalog geçti. Kontrolör. Kuledeki mi kadın? Kuledeki işte kontrolör. Hı hı. Pilot da erkek mi? Pilot da erkek. Kontrolör. Ben şimdi kontrolörlere sade. Pilotu mu pilot diyeyim kontrolör ya. Yani birine bir şey diyeyim çünkü diyaloğu yapacağım burada da. Pilot ve kule erkek de. Ya. Ha, birine o zaman kadın sesi çıkarayım bari. En zorunu seçti adam. Vallahi kanal yani. <gülüyor> kadın erkek de geç. Yani Daha. şu küçük haberde bile bir oyunculuk şovu var ya. Estağfurullah. <gülüyor> ya işte buradan her yere oyuncu her yerde oyuncu ya. Vallahi sen de demin gelçik post oldu. makinesi şey taklit edip yaptınız ya. Yani <gülüyor> orada da de güzel sen, çok efektör. Sen de, de sende de var yani. Evet, fail bilmiyorsun. Mutabıkız efendim. Mümkün oğlum bir dakika ne diyor? Mutabıkız efendim. Mümkün olursa vereceğim. Önümüzde gidin şimdi. Ee, sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben beyazda pilot sesi yapıyorum bu arada. Biraz Aha. havalı bir pilot sesi yapıyorum. Ground check. Controller. <gülüyor> Rica ederim. Pilot, sağ ol yavrum. Aradan bir dakika geçtikten sonra bana yavrum mu dediniz? <gülüyor> bana mı dediniz? Bir dakika mı geçmiş? Ee, evet bir dakika geçtikten Biri sonra. Yine mi sordu acaba ha. hanımefendi orada? Bir dedi bu ya. Bana ne? Bir, bir dinlesene ya bana. Bir dakika ya bana yavrum dediniz falan diye pilot da hayır efendim diğer arkadaş iyi uçuşlar dedi de ben de kendisine söyledim. Kontrolü Anlaşıldı. Hay ben çünkü bana dediniz diye şey yaptım. O arada böyle bir sıkıntılar oluyor. Lütfen böyle iş başındayken öyle yavrumlu yavrumlu, bebeğimli mememli, çiçeğimli, böceğimli konuşmayalım. Değil mi? Yani sonuçta özellikle karşımıza. Uçaktayken. Özellikle uçakta. Ama pilotlarda da belli yaşın üstünde olduktan sonra onların evet, böyle onlar. bir dil alışkanlığı var terminolojisinde. Dil alışkanlığı mı? E işte yani. Doğru ya ben de geçen gün uçakta yolculara yavrularım diye seslenildim. Şahit oldum ben de pilotun. kuzucuklarım der. Hı hı. Minnoşlar diye çağırır. Minnoşlar, kabin kuruyuz kontrol. Hadi bakalım. <gülüyor> sizi minnoşlar. Kabin kuruyuzlar sizi demiş. <gülüyor> Senin kabin kuruyuz canını. E i̇şte öyle şeyler oluyor. Neyse bu da bize en güzel ders niteliğinde oldu. Şöyle bir bakalım. Başka neler oluyor dünyamızda? Saat 9 çeyrek 11'e çok fazla da vakit kalmadı isterseniz. Et zamlanacak bu arada. Et zamlanacak? Söyleyelim. Hadi canım. Tabii tabii. Hangi et? Tavuk eti mi? Beyaz et mi yani? et deyince aklımıza kırmızı et gelir diye düşünmüştüm ben vergi yine ette yine %1 fix vergi artışı var %100 bize çıkarma planı devreye girme %2 üzerinemiş. mi olacak yani et vergisi mi? %10 zamlanıyor evet ete %1 miydi? Ya et, etin KDV'si %1 Hep, bütün etler aynı mı? Bütün etler yani. Herhalde. Mesela ekmek de mesela %1 diye biliyordum ben ama zeytinli ekmeğin %8'miş Faiz e Çünkü yani girer. lüks eve girer zeytinli ekmek. E öyle her eve girmez yani. Çekirdekli ekmeği falan düşünmek dedi. Ama de şöyle işte değil bir. mi? Zeytinin %1, ekmeğin %1, ikisi bir araya gelince %8. nasıl %8 ediyor? Geldi işin içinden açık yıllarca matematik okuduk. Öyle mi hesaplanıyor bilmiyorum da et. Valla etin %10 zamlanma ihtimali varmış. Ee, öyle bir şey var. Tavuğa buradan müşterilerimize duyuruldu. <gülüyor> Ondan sonra vay efendim bu niye zamlandı? E kusura bakmayın efendim yani. Zaten zamda kapımızda buradan tüm müşterilerimize onun da müjdesini veriyoruz. Yalnız sorunlarımıza cevap verilmedi ya. Dinleyen, acaba dinleyen, dinleyen yok mu bizi ya bu dakikalar itibariyle? Ne sorduk ki? ben Bugünü şey... hangi gün gibi hissediyorsunuz ya havada bir şey sorduk ya bir konusu olan yazsın diye. Doğru. Hiç yani sıfır hiçbir şey gelmedi yani öyle bir ya sorumuz yanlıştı ya da yani hakikaten... Ya da başka bir sorunumuz vardı. 24 Ekim pazartesi itibariyle pek kimse yok bizde. 9 ayda ne kadar e, para e, internette harcanmış olabilir? Çok. Çok. Çok para harcamışlar. Bana lütfen cevap veriniz. 500 lira falan harcamıştır kesin. İnternet alışverişi mi? İnternet alışverişi. Evet, internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışveriş tutarı요. E, 9 ayda yani Eylül'ün sonu itibariyle öyle Eski parayla buçuk milyar, Eski yeni para. parayla 8.500 lira. Eski para diyen kaldı mı ya? Kaldı tabii canım. Kaldı Bize şey en kaya. güzel esprisi o. Şimdi ben sana bir rakam söyleyeyim Oktay'da karıştı kafanı karıştırma evet. ben sana söyleyeyim. Burada bahsettiğimiz rakamlar baya bir rakamdır yani. Kalla bir rakamdır. 300, 300 milyon lira. 22 milyar tele. Tele mi? Yeni mi parayla. Yeni parayla, Yeni parayla 22 milyar TL harcanmış. Yani <gülüyor> bu veriyi açıklayan baya harcandı yani diye de devam ettirmiş açıklaması. Biraz böyle şey yapmamışlar anladığım kadarıyla bu ne veriyor bize? İnternetten yani... internetten iyi para dönüyor. İyi, iyi para dönüyor vallahi yani. Ee, ne aldınız internetten en son? En son internetten ne aldım? Valla ben ayakkabı aldım diyeceğim ama ayakkabı aldım. Ayakkabı mı aldın? Ayakkabı alacağım, pantolon alacağım diyeceksin. Ben uzun zamandır hiç internetten alışverişim yok. Uzun zamandır dedi de 2 3 hafta falandır. Yok vallahi hakikaten hiç aklıma gelmediğine göre. Nasıl? Nasıl nasıl? acaba aldın senin mı? aradığın şeyler internette mi yok? Ne yok ya, internetten ne alınamaz? İnternette her şey var Oktay. Sevgi, sevgi bak, saygı. Adamla i̇nternetten alamayacağın şeyler iki tane şey alamazsın. Doğru. Bir sevgi, bir saygı. Geri alayını alırsın yani. Normal bizim. <gülüyor> İnternet <ha? sayları. gülüyor> ee, Ay burada kırkından sonra ne yemeli falan diye şeyler var. Hiç öyle şeyler. E seni ilgilendiriyor sen oku. Ben. Yani beni ilgilendiriyor değil mi? Bakayım. Hmm. Kiraz yiyorum, tavuk yiyorum, badem yiyorum, balık yağı yiyorum, domates, yulaf, tam yağlı süt. Ondan sonra beni tutabilene aşk olsun. Kırkından sonra. Çok çirkin şeyler ya bunlar. Valla kırkından sonra haberleri çıkıyorsa ve sizi ilgilendiren haberlerse canınız çok sıkılacağı benzer. Afiyet olsun diyoruz. Löp evet. olsun diyoruz. Olmak diye geçiyoruz. O kadar ya aa, çok evet bir ya. Bir saatte olmak katliğe veresin vardı. Valla kırkından mi? sonra deyince aklıma... Şöyle bir isimler geldi. Şöyle Kırkından sonra kaç da... kişi tanıyoruz? Bir Paul McCartney var, bir ben varım. Paul Newman var. Orada <gülüyor> rahmetli oldu. Öldü mü Paul Newman? Paul Newman öldü mü? Kazada mı öldü? Yoksa öldü mü? Kazada mı öldü? Kazada öldü galiba. Herhalde kazada. ben de. Robert, şey Robert Feldhoff yaşıyor. Paul şey Newman o de. zaman kesin o, öldü. O ikiliydi ya onlar. <gülüyor> bu ikiliye dikkat diye filmleri vardı yani. Yok o ona aslında masum demiş. Paul kartı yıllar sonra gelen tokat gibi açıklama. John Lennon'un zaten ayrılması vardı, onu bahane etti. Aynen ben. öyle. Beatles Beatles'ı yoku ayırmadı, grup zaten dağılıyordu demiş. Yıllarca ama herkes yokodan ah o kadın ah o kadın evet, diye bahsediyor. Vallahi haka günah keçisi ilan ettiler. Meran Hanım'dan şey geldi, tweet'imiz geldi. Sağ olsun Meran. O da Hanım. bana katılıyor, bugün sanki salı gibi demiş. <gülüyor> herkes tarafını ederiz. belli etsin sevgili dinleyiciler teşekkür ederiz zaten ben memleket ]ıyorum. olarak 2'ye bölünmeye oluyor. hazırdık 7'ye bölündük Oktay Demirci'nin sorusu <gülüyor> sayesinde valla bakalım göreceğiz programın sonunda kaça bölündük yani pazartesi gibi hisseden olduğunu ben zannetmiyorum modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar devam edecek edecek sevgili dinleyiciler ama yani şu anda bakın. Dünyada güzel Allah, Allah. En sevdiğimiz şeyi dinleyemedik ya. O zaman ülkemizden kısa kısa adlı köşemizi ben rahatlıkla yetiştirebilirim diye. Vay be ne? ne? Buyurun Fahir Bey. Ee, 70 eşekle baş başa adlı. <gülüyor> Aa, kaç para olduğunu biliyor musun sen 70 eşeğin? Senin olmadığın gün biz biraz onları konuştuk. Eşekler mi? Eşek fiyatı ne kadar? Eşek fiyatı ne kadar? de Hadi sütünün söyle. fiyatını biliyorum yani. Eşek sütü bir litresi 100 lirayı bulmuş yani. 60 milyardan bahsediyorsun sen 70 eşek deyince. 70 eşek 60 milyar. Eşek da. filosu 40 40 eşek filosu kaç paraydı Oktay? 30 bin lira falan mıydı? Evet ya öyle bir şeye satılık faydı. Ya yok bu adam zaten... Biri geliyor bir gece de harcadığımız meblalar yani. Yani önemli Ama değil mi? pahalı. <gülüyor> 70 bin liralık adamda mal ve davar var. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı ho taşköyünde köyünde hayvancılıkla uğraşan Cafer Bey eşek çiftliği kurmak için 70 eşek topladı. Bunların bir kısmını zaten şey aldı. Ne derler ona? Para verip aldı. Bir kısmını da bağış yoluyla Belabı aldı. Sandım. Sonra da dedi ki ben buna giderim bankaya krediye başvururum ki dedi. Oradan dedi alırım ki dedi paracıkları dedi. Eşek kredisi, e, eşek kredisi doğru. Eşek kredisi dedi. Eşek kredisi diye geçiyor zaten. Yok ihtiyaç kredisi olarak geçiyor. Çünkü <gülüyor> ihtiyaç, ihtiyaç, i̇htiyaç kredisi mi alınıyor? <gülüyor> Şeyde. Eşek kredisi ha, mi? Eşek almak için ihtiyaç kredisi mi? Onu bir oldu. sormak lazım. O zamanı arayıp soralım. Ya. Aslında taşıt kredisi olur ya taşıt. Tabii bence Mantırtı. de. Filo. Mesela araç filosu. Araç Kira filomuz diyorum. için sizleri Alıyorum. de aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Onu bir yere de yazabilirsin çok rahat. O da hazır. 70 eşek. <gülüyor> eşek filosu kuracak olanlara duyuralım. Tabii Cafer Bey'in hatası ne olmuş? Önce eşekleri toplayıp sonra krediye <gülüyor> başvurmak suretiyle ee, kredi de çıkmamış maalesef. Herkes bizim çıkmamış kadar şahslı değil. Maalesef Hadi kredi çıkmayınca 70 eşek. Aldın mı başına 70 eşekleri? İcralık mı? 7 eminde mi olacak şimdi onlar? Ne Yok olacak? ya. Sağa sola da dadanıyorlar. Ne yedireyim ben? Yani bir eşeğe, iki eşeğe bir şeyler yedirirsin. Hadi bir gün karpuz kesin, iki tanesi hmm, yedi. Yedi. Ee, tay Demirci'nin icra bilgisizliği ortaya çıktı az önce. <gülüyor> Valla topladım. Eşekler başıma dert oldu. Ne yapacağım ben bu kadar eşeği diyerek şu anda Cafer Bey'in elleri... Böyle çenesinin altında. Öbür fotoğrafta da arkada dolaşan eşekleri gösteren şey var. <gülüyor> i̇yi sinirin eşeklerden çıkarmış. <gülüyor> Valla. Yaz iyi eşek böyle zamanda belli olur. Tabii ki. Yani oradan Cafer Bey baksın. Oradan onu terk etmeyelim. Yardımcı olalım. Tutsun, biz de bir yardımcı olalım ya. Gün gelir o eşeğe de şey yapılır. Oktay Bey gün gelir devran döner diyor. Devran keser döner diyor. Sap döner diyor. Gün gelir diyor. He yani basıp giden eşekleri Zaten peşinde koşmaya gerek yok... ...Cafer Bey buradan size e şeyi söylüyorum. zaten salacaksın... Çayırı. ...dönerse senindir... ...dönmezse zaten hiç senin, senin olmamıştır. E şey salacaksın... ...dönerse zaten helaldir... ...hemen kesip Ev E oluyor canım... ...çünkü var. helal mal oluyor ya... <gülüyor> teşekkürler Oktay. Helal kavramımızı bugün cuma tezir. gibi geldi bana herhalde. Evet helal kavramını cuma günü konuşacağız sevgili <gülüyor> dinleyiciler. O zaman sizi bir de Malatya adliyesine götürmek istiyorum. Vallahi Fahir bravo ya Anadolu'yu şöyle karıştıracağız. Maraş, Malatya <gülüyor> hemen geldik. Malatya'da e, savunmalar var. Tabii ne savunmaları var? Malatya e, savunması. Adli savunma. Bugün yalnız baya bir Sen, kayısı bombası. Kota, kota Benim kota aşım... tansiyon, ben size söyleyeyim tansiyon. Ben dün ilaçlarla iki karton ilaç karton ne, poşet ilaç yedim iki fişek, fişek, fişekler de doğru kapsül kapsüllerle geldiler. Hakikaten yoğun bakımlardan çıktım. Geçmiş şey olsun bir kere. Yoğun ya. bakım değil ya acil serviste yoğun bakım. Atom çayı vereyim ben sana. Atom, atom çayı, çayı. Her, çayı, her derde her devam. Derde de var. Vallahi, Vallahi Kenan Bey'in bize en büyük armağanı atom çayı. Teşekkür ederiz tekrar buradan. Kenan Bey'im. Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Vay, nasıl seni şeye ya? götürecek olan ya Ostime götürüp seni orada ha. yerel esnafla tanıştıracak olan Kenan abi. Hayır çok ara verdin o şey arasında. Ne? Cümlenin bir ara verdin ya. Orada ha. korku korkutucu dakika var. Anlar geçti. Yani, Ostime e götürecek. Orada <gülüyor> e, seni yerel esnafla tanıştır. <gülüyor> yani alışverişe götürecek seni her yani, şey yapma. Yani, ne olacak sen ben. Alışverişteyle dedi... beraber gitmişim. Biz gittik cumartesi günü. Gittik nasıl ya. eğlendiniz mi? Hoş muydu? Güzel mi Valla yine aynı soğuktu ya. Oktay <gülüyor> bana zaten tavır yaptı ilk dakikada. Ne yaptım? Orada satıcıya selam demişim. Abi gittim. Daha birinci dakikada keyfimi kaçırdı beni. Selam biri. diye mi? Ha, merhaba selam dedi. <gülüyor> Gıcıklığına. Yani yaptım. şöyle söyleyeyim. Ön tarafımızda nezih bir çift vardı. Onlar da bayram alışverişine gelmişler herhalde. Kadın dönüp baktı yani. Ben sonra konuşmak zorunda kaldım. O ses tonu bana ait değil. Derkesine. Yani. yani. Orada bizim bir itibarımız var Ege. Lütfen o itibara helal getirecek hareketler ki helal konusunu cuma günü tekrar bir izleyeceğiz. <gülüyor> lütfen konuşmayalım. Helalin kaç anlamı vardır onu konuşacağız. Kötür kendilerine ait evin bahçesinde çok sayıda kenevir bitkisiyle geçirilen yaşlı çift savunmasında... Hı. ...dişi çok olanların yoğurt mi? salatası çok güzel oluyor. Yiyoruz onları demiş. Kötür gelicesinde böyle ejderhalar geliyor falan... Mantar mı? Kültürgecesi de Çünkü onun Çünkü onu da ele geçirebilirler. <gülüyor> yani. gecesi değil ya. Pütürge Bütür, Bütür. ilçesinde. Pütürge ilçesi. <gülüyor> <gülüyor> Hint keneviri ya. Hint keneviri yetiştiriyorlar. Dişi olanlarını bunların salatası yoğurtla çok iyi oluyor diye ee, savunmaları var. Diğer taraftan cinayet suçlamasıyla yargılanan bu, bir kişi. Bitkilerin hı? şeyi mi var ya? Erkeği dişisi mi var? Bakayım. Evet. Var tabii olmaz mı? Erkeği dişisini anlamaz mısın sen ya? Mesela mantar dişi mantar güzel olur. Hani mesela eşeğinini al. Zeytundan <gülüyor> <gülüyor> lede. O ne kenevir mi? Onu anlamam yani. Ya onların dişisi erkeği oluyor ya. Neyin erkeği yenmiyordu ya? Soğanın erkeği mi yenmiyordu. Soğanın cücüğü Oysa yenir. Soğanın erkeği var ya. Soğan erkeği diye bir kavram var Soğan Soğanın mı diye sordum. Bunlar bir şeyim vardı. O şey. erkek. Bana soğan erkek dedi. <gülüyor> Bunlar da bebelelacht. Evet sizleri <gülüyor> Tultam filiminden. Tultam annemine götürdük getirdik. Biraz sonra da vecihi taklidiyle gönüllerde Bir yere oturmaya çalışacağız. Ne Ce orada <gülüyor> ne ne olmuş? Hint generalleri yeniyor bu. ya onlar. Esrar yani aslında, maddesi yapımında kullanılan. Evet, esrar maddesi yapımında kullanılan. Bitkimisi. Esrar maddesi ya da turşusu yapılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kadın onu da diye biliyorum. Turşusunu yapıyorsun çok güzel oluyor. <gülüyor> Salatayı mı koyuyormuş? Ya zamanda bizim Aysel abla vardı ya onun da böreğini yapıyormuş onlar böyle. Evet, gibi. onun da başına gel. Abla sen ne yaptın ya? Onları söksök <gülüyor> sök demişti polis. Yani öyle yaşanıyor bu olaylar. Ya bu olaylar yaşanıyor ama... Şu anda tabii tamamen temiz. Onu da söyleyelim de. 2,5 <gülüyor> ya. <Buradan bizi gülüyor> sene yattıktan sonra tertemiz <gülüyor> çıktı Ayşen <tarihsel> ablam. Yasal. Yiyen <gülüyor> yemeyen yıkılır. Yasal şeylerle uğraşmasın. Cinay suçlamasıyla yargılanan bir kişi ise duruşmada kendisinin aslında çok iyi birisi olduğunu savunarak mahkemeyi beni mahalleden sorabilirsiniz tavsiyesini. Bu aynı Pötürge'den mi haber devam ediyor mu? Ufak Atya haberler abi köşemizde. <gülüyor> Adli vakalara bakıyoruz. Ne yapmışlar malatya adresinde işi olanların böyle yüz fotoğrafını koymuşlar mı? Posta gazetesi mi faydemi ki? <gülüyor> Yo değil. Başka bir gazetemiz. Malatya bebeleği. Gazete diye. falan kullanmıyoruz <gülüyor> stüdyoda ne yani... Ne ya yok Malatya'da silahla birden fazla kişiyi gasp etmekle suçlanan kişide tüfekle o yolun kenarında bekliyordum. Geçen arabalar bana para attı. Ne hava kızı var diyerek savunmasını gerçekleştirdi. Oluyor böyle şeyler, olabilir. Çeşit çeşit olaylar çeşit, var. Çeşit çeşit insan var. Adliye koridorları. Ama esas size vakayı veriyorum. Hakikaten köpeklere fısıldayan adam diye yıllarca bizi televizyonlara bağlayan, o bu adam ne güzel eğitiyormuş diye benim de hastalıkla seyrettiğim Sezar Bey vardı ya. Evet, iyi biliriz. Kısa boylu, bodur Sezar diye geçer. Evet, parlak dişler. Tamam. Parlak bu, dişler, yanım surat. kanalında Hı -hı. çıkan adam. Var. Evet, evet, köpeklere fısıldayan adam. Köpeklere e, elektroşok, efendime söyleyeyim falan filan ver, verirken yakalanmış. Yani verirken yakalanmamış da artık verdiği iddia ediliyor. E, ve şöyle demiş. Köpeklere elektroşok uyguladığım ve dövdüğüm doğru ama acımasız biri değilim. Yıllarca böyle itiyormuş köpekleri. Biz kamera önünü seyrediyoruz. Kamera zannediyorsun. arkasında fısıldayarken fısılda... bu... de oğlum maddesin. Çok hoşuna gitsin. Sen zaman? ne adamı sapa döndürdün. Biz burada vicdansız adam yapıyorduk. Lütfen ya adam kendini çok şey savunmuş ya. Yani. Valla bir ulusal güvenlik desin, bir şey desin. Ya ulusal güvenlik adına yaptın bütün bunları desin. Yani çok Acımasız yani. demek şey yani biraz. Sezar, boş olmuş. Bir de milletin köpeğini eğitiyor bu böyle kimlerin Charlie Sheen'un Oprah Winfrey'in efendim Scarlett Johansson'ın falan hepsinin köpeklerini eğitiyor hem de o kaç para Senden benden iyi yaşıyorsun. Valla Hep, kadın yalnız. Hiç, erkek köpeği yok mu? Erkek, erkek köpeğ. Köpeğ. bırak o. L. Köpeği, köpeği varmış Rod Violent. Nedir vay? Rod miymiş. Yani en vahşi köpek diye geçer. Ve Sheckras'ın var bir de. Dur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bütün> reklamları <gülüyor> bir adam gibi dinle. Öyle <gülüyor> bir daha. Oktay Bey keyiflendi. <gülüyor> Sheckras'ı ben duymamıştım. <gülüyor> Nasıl oldu gündeme geldi? Rod sana telefonda sorduklarını biliyorum. İşte o da bir de öyle küçük köpek gezerken Ne buna? Shake <gülüyor> <Şek> Russell <gülüyor> evet, sevgilim Russell, Russell, Crowe Devam et hadi kapat bir şeye gir bir mükemmel bir gün olacak